Benim çağdaş dostlarım Dün büyük bir arzuyla cenazeme koştunuz Kabristana gelince bir kez daha coştunuz Alkışlarla inledi o koskoca mezarlık Bir tek imam kalmıştı aranızda nazarlık Sanki alın yazımı yeni baştan yazdınız Zamansız geldi diye Azrail'e kızdınız Kiminiz öfkesinden Neredeyse delirdi Nedense bu Azrail Hep zamansız gelirdi Hakkımda Övgü dolu boş nutuklar attınız O kısacık ömrüme Efsaneler kattınız Yerim Doldurulmazmış Ben bir abideymişim Doğrusuya şaşırdım Meğerse ben neymişim Çoğunuz Ayaküstü sohbetlere daldınız, Sayemde buluşmaktan, Hoşnut bile kaldınız, Arada, Açık saçık fıkralar bölüştünüz, Etrafa çaktırmadan, Epeyce gülüştünüz, Haklıydınız dostlarım, Ölenle ölünmezdi, O güzelim rüyanız, Benimle bölünmezdi, Havuzlu kâşhaneler, Cümbüşlü sazendeler, Kaçamak listesinde, Sarışın nazendeler Haklıydınız dostlarım Geçim derdiniz yoktu Yedi sülalenizin sırtı pek Karnı toktu İşiniz tıkır tıkır içiniz fıkır fıkır Eh geriye ne kaldı ki Oynayın şıkır şıkır Benim çağdaş dostlarım inanın sözlerime Ne gerçekler çarpıyor Burada gözlerime bütün sırlar ortada, mümkün değil saklamak, mümkün değil burada zulümleri aklamak. Kiminde bakacak yüz kalmamış kardeşine, kimi bedel ödüyor aldattığı eşine. Ne şöhretin hükmü var, ne paranın, ne pulun, ne yüce makamların, ne cübbenin, ne çulun. ''Benden önce gömülmüş nice ünlü kişiler, o medyatik çapkınlar, o sosyetik dişiler, artistler, şarkıcılar, mankenler, sanatçılar, adaleti katleden darbeci inatçılar. Burada ne laiklik ne çağdaşlık söküyor. Krallar, diktatörler burada diz çöküyor.'' Rütbenizi yazmayın artık mezar taşına. Burada bakılmıyor kimsenin göz yaşına. Kısacası dostlarım bizler gaza gelmişiz. İnsanlık mirasını hafızadan silmişiz. Korkutmuşlar irtica diye diye bizleri böylece ne din kalmış ne ahlakın izleri. Artık Düşmanlık değil dostluk için yarışın. Kurtuluş diyorsanız Kur'an ile barışın. Farelere bakıp da teknenizi delmeyin. Sizi çok seviyorum. Oyunlara gelmeyin.